Ey şahitler siz de şahitliği Allah için eda edin. İşte bu yok mu? Allah ve ahiret gününe iman etmekte olanlara onunla öğüt verilir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kurtuluş çıkış yeri ihsan eder. Onu hatır ve hayaline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır.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 o halde çocuğu onun nisabına bir başka kadın emzerecektir. Hali vakti geniş olan nafakayı genişliğine göre versin. Rızkı kendisine daraltılmış bulunan fakirde nafakayı Allah'ın ona verdiğinden versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah güçlüğün arkasından kolaylık ihsan eder.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 açık açık bildiren ayetlerini size karşı işte okuyup durmaktadır. Kim Allah'a iman eder, iyi amel ve hareketle de bulunursa Allah, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere, hepsi de içlerinde ebedi ve sermediği kalıcı olarak sokar. Allah ona hakikat, ne güzel rızık ve sevap vermiştir. Allah yedi göğü